Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. Bu ayetin iniş sebebi olarak tefsirlerde bazı Müslümanların Yahudilerle ve müşriklerle kendi varlıklarını bile tehlikeye sokabilecek dostluklar kurmalarına ilişkin değişik olaylar nakledilir. Bunlardan biri şudur, Medine'deki bazı Yahudiler zaman zaman Ensardan bazı Müslümanlarla gizli temas kurarak onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Durumu fark eden Rifa bin Münzir, Abdurrahman bin Cübeyr ve Said bin Hayseme gibi müminler söz konusu Müslümanları dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Onlar bu uyarıyı dikkate almayıp Yahudilerle yakın ilişkilerini sürdürdüler. O sebeple bu ayet nazil oldu. Gerek nüzul sebebi olarak zikredilen olaylar, gerekse kafirun, inkarcılar kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları dikkate alınarak burada dost edinilmemesi istenenlerin müşrikler, münafıklar veya genel olarak tüm inkarcılar olabileceği yorumları yapılmıştır. Nüzul sebebin ne olursa olsun, ayet bütün zamanlarda geçerli, genel bir ifadeye sahiptir. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların başka dinlerin mensuplarıyla ve bilhassa putperestlerle farklı konumlarda çok çeşitli ilişkiler içinde bulundukları 23 yıla yakın bir zaman dilimine yayılmış olarak nazil olduğundan bu konuya ilişkin ayetlerde üslup ve içerik farklılığının bulunması tabiidir. Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerini düzenleyen ayetler ve Resulullah'ın uygulamaları topluca değerlendirildiğinde delillerin şu iki noktada görüş ayrılığına meydan vermeyecek ölçüde açık olduğu görülür. Hangi sebeple olursa olsun Müslümanın kendi inançlarından taviz vererek, Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, onları bu anlamda dost edinmesi, kendi imanını tehlikeye sokan bir durumdur. İnançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın, İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak, ve bu çerçevedeki yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması yasaklanmayıp aksine özendirilmiştir. Bu anlayışa paralel olarak devletler umumi hukukunda milletler arası ilişkiler için yapılan dostane ilişkiler ve hasmane ilişkiler şeklindeki temel ayrım esas alındığında İslam'ın tavrının bunlardan birincisini kural, İkincisini ise istisna telakki etme şeklinde olduğu söylenebilir. Bu tarz ilişkilerin ayet-i kerimede kullanıldığı anlamıyla velâ, dostluk olmadığı açıktır. Bu kelimenin başka ayetlerdeki özellikle allah Teala'nın en iyi dost olduğunu belirten ayetlerdeki kullanımı dikkate alınırsa, Burada yasaklanan dostluğun inanç birliğinden veya yakınlığından ötürü sevgi besleme, güven duyma ve bel bağlama anlamında olduğu kolayca anlaşılır. Gerek ayetin sonundaki ağır müeyyide, yani bu ikaza uymayanların Allah'ın dostluğunu yitirmiş olacaklarının bildirilmesi, gerekse mütakip ayette gizlenen niyetlerin, Cenab-ı Allah'ın bilgisi dışında olmadığının hatırlatılması, yasaklanan ilişkilerin İslam inancına sadakati, her şeyin üstünde tutmaksızın bir takım kişisel zaaflar uğruna imanı tehlikeye sokan veya Müslümanların zararına olan dostluklar tesis edilmesi veya bu tür dostlukların korunması olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed'in, Peygamberliğinden önceki dönemde ortağı olan Sahip bin Abdullah'ı cahiliye devrindeki erdemli davranışlarından ötürü övmesi, gençliğinde Mekke'de haksızlıkların önlenmesi amacıyla oluşturulan Gönüllüler ittifakına katılmış ve peygamberlik yıllarında da bu girişimden memnuniyet ve övgüyle söz etmiş olması bu surenin 75. ayetinde ehli kitap mensuplarının dürüstlük ölçütüne göre tasnife tabi tutulması, Resulullah'ın Yahudilerle ve müşriklerle yazılı anlaşmalar yapmış olması gibi deliller ve hepsinden önemlisi Enbiya Suresinin 107. ayetinde Hz. Muhammed'in bütün yaratılmışlara rahmet olarak gönderildiğinin bildirilmesi göstermektedir ki, İslamiyet başka dinlerin mensuplarıyla temas kurmayı, barış ve esenlik içinde yaşamanın yöntemlerini geliştirmek ve ilahi bir lütuf olarak insanın doğasına yerleştirilmiş olan fıtrata uygun ahlaki erdemleri, beşeriyetin en yüce değerleri sayıp onları yükseklerde tutmak için işbirliği yapmayı yasaklamak şöyle dursun, bunu İslam mesajını bütün insanlara ulaştırma, tebliğ etme görevinin bir parçası saymıştır. Bunun sonucu olarak insanlık tarihinde farklı dinlere mensup kimselerin güven duygusu içinde birlikte yaşayabilmeleri konusunda en başarılı siyasi ve sosyal ilişki örneklerinin Müslümanlar tarafından sergilenmiş olduğu görülmektedir. Müslümanların bu alanda ortaya koydukları farklılığın güven duygusu içinde yaşama hissini verebilmekle sınırlı kalmadığı, değişik dinlerin mensuplarının bir taraftan kendi inançlarına göre yaşama özgürlüğüne sahip olduğu, bir taraftan da adalet, hoşgörü, yardımseverlik ve benzeri erdemlerin çok belirgin biçimde gözlenebildiği bir sosyal yapı oluşturdukları, müşahedelerini objektif bir bakışla kaleme alan birçok batılı yazarın hayranlık dolu ifadelerinden anlaşılmaktadır. Kuşkusuz, yaratana saygı ve yaratılmışlara iyi davranma şeklindeki iki umdenin İslami öğretilerin özünü teşkil ediyor olması ve bunun ortaya çıkardığı toplumsal dinamikler anılan sonucun sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk görevinin bir parçasını teşkil eden, ibadet niteliği taşıyan mali yükümlülüklerde zekat ve fitre bile bazı bilginlerin gayrimüslimlerin de hak sahipleri çerçevesinde sayılması içtihadını ortaya koymuş olmaları bu açıdan önemli bir örnektir. Hatta Hz. Ömer'in Tevbe suresinin 60. ayetinde geçen fukara kelimesini, Müslümanların yoksulları, mesakin kelimesini, ehli kitabın yoksulları şeklinde yorumladığı ve hazine görevlilerine bu yönde uygulama yapmaları için talimat verdiği nakledilmiştir. Fakat bütün bu sınırlı ilişkiler, Kur'an ve sünnetteki diğer deliller ışığında değerlendirildiğinde, Müslümanların kimlik yerimesine, dolayısıyla iman gücünü kaybetmelerine yol açacak ilişkiler kurmalarını veya boyunduruk altına girmeye razı olmalarını onaylama anlamına gelmemektedir. Özetle, ayet-i kerime, Müslümanların bu hassas dengeyi dikkatle korumaları, bu konudaki adımlarını amacı dışına taşırmamaları ve ilişki kurulan tarafında niyetini göz ardı etmeyip basiretli davranmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Ali İmran Suresinin 28. ayetinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.